E bu defa onun hasıl ettiği yorgunluğu atmak için başka bir faaliyet içine girme. Evet, bu inne malus diyorsan fe inne malus diyusradan anlayabiliriz. Bunu çıkarabiliriz. Üstadın çok kullandı. Müstebbatut terakip bunu ifade eder. Şimdi bir mümin mesaisini öyle tanzim etmeli, vaktini öyle bir takvime bağlamamalı ki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 kendi teşrihatımız açısından belki, hayatımızı planlama, bir takvime bağlama bakımından birer örnek, birer misal teşkil edebilir bizim için de. Madem Allah Celle Celaluhu geceyi öyle yapmış, havu iyi bizim isratımız için yapmış, gündüzü işte maaşımız için yapmış, masrafsız bir şey, çalışacağımız zamanı bizim güneşle aydınlatmış,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 Değişik vesilelerle arz etmeye çalıştığım gibi, namazlar haddi zatında insanın 24 saatlik hayatı için çok önemli bir takvimdir. Yani insan keşke söylemlerini de, ifadelerini de ona göre belirmesi Yani sabah namazından sonra şu işimi yaptım böyle, kalktım. Notlarımı almaya çalışıp başladım sabah namazından sonra. Kuşluk vaktine kadar kuşluk namazını kılınca şunu yaptım ben, filan yani dese...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 En ekonomik ifadeyle, üslupla anlatmaya bakın onlara. Şimdi hayat bu şekilde zaptur aptaltını alınırsa zannediyorum ben, israf ettiğimiz zamandan esas tasarruf yapacağız biz. Yani israf edilen zamanların bazlarını kurtarmış olacağız. Onların içinde çok güzel şeyler yapılabilir. Yoksa mesela bir derste bile bir ara verdiğiniz zaman da gereksiz yere, yani 15 dakika, 20 dakika ara veriyorsunuz.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 Vaktini o istikamette harcasa, harcama denmez ona, değerlendirse demek. Nemalandırsa, vaktini, dünyevi vaktini ahiret vakti haline getirse, dünyevi zamanına ahiret zamanı rengini çalsa demek, kitap uygun olur. Çünkü doğrusu odur. Yine de ona demeli ki, acaba bastı zaman yapıp da bu mesele 24 saati 50 saat yapma imkanı yok mu? Çünkü icabında Allah onu da yapıyor. Hazreti Üstad'da lemalarda işaret ediyor ona. Üçüncü lemada. Ve çokları da o bazı zamana masar olmuşlardır. İsmail Hakkı Bülsevi Hazretleri için Ruhul Beyan tefsirini yazarken öyle diyorlar yani. Biz gecede yarım cilt mi yazıyormuş, ne yazıyormuş yani? Yüz sayfa mı yazıyormuş? Bazıları da diyorlar ki yazı yazma değil o elini mürekkebe batırıyor, silkiyor böyle, elinden dökülen mürekkepler, kelimeler haline gelir. O Cenab-ı Hakk'ın fevk ekşi sıradan lütfunu ifade etmek için böyle diyorlar yani. Onlar onu bir keramete bağlıyorlar. Ama Allah Celle Celaluhu bastı zamana masal etmiş, Hz. Üstad da ona işaret ediyor yani, çokları, yazdıkları kitaplar boyumuza aşkın. Mesela bir i̇bn Hacer diyorsunuz da, İbn-i Hacer,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 ve Fakruddin Razi'nki ondan geri değildir yani. Bir Zeinüddin Irak'ınki ondan geri, Bin Nuruddin Elsem'inki ondan geri, Suyuti'nki ondan geri değil. Evet, demek ki çok önemli bir zaman bereketine masar olmuş bunlar. Zamanlarını bereketlendirmişler. Bereket nasıl olur? Zamana karşı saygılı olmuşsunuz. Zaman Allah tarafından lütfedilmiş bir lütuf olduğunu takdir etmişsiniz. Cinsinden ona şükrüle mukabelede bulunmuşsunuz. Allah'ta açmış genişletmiş onu inkişaf ettirmiş Bir zaman içinde size çok zaman yaşattırmış. Ve bunlar sizin en küçükleriniz içinde olmuştur yerinde olmuştur da. fakat burada issiradi bir şey arz edeyim böyle bir masaryiyet söylediğiniz zaman sır tutmuyorsunuz diye elinizden alınır bir İkincisi bununla çaka yapmaya kalktığınız zaman elinizden alınır itap görürsünüz iki bilerek söylüyorum.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 bu aşağılıkça bir duygudur, şu insanda bir aşağılık duygusudur, bu ayrı bir meseledir. İnsanı alçaltan bir duygu demek daha uygun, ayrı bir meseledir. İkinci şık değil esas birinci şık talip olmalı. Her zaman koşmalı, Allah'ın rızasını talep etmeli, gitmedi yaptığım şey demeli. Hz. Ebu Bekir Efendimiz gibi. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz kadar bereketli bir insan peygamberlerden sonra göstermek mümkün değildir.